Gitmiş olduğumuz mahallemizde bulunan cami küçük. Küçük olmasıyla birlikte hoparlör ile namaz kıldırılıyor ve kamet getiriliyor. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Çünkü cami çok küçük ve ses yankı yapıyor. Doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Bu yüzden camiye olan devamlılığımı kesmem gerekir mi? Veyahut da bu halde de olsa cemaate devam etmeliyim? Şimdi bizim görevlilerimizin bu hususlara gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Küçücük bir cami mikrofonları açıyorlar ve çok gürültülü bir şekilde namaz kıldırıyorlar. Evet. Küçücük bir camide mikrofon kullanmaya gerek yoktur. Sade sesiyle okursa bu daha güzeldir. Ama onlar tabii mikrofondan kendilerini duymak istiyorlar. Yani okuduğu Fatiha'yı, okuduğu Zamm-ı Sure'yi evet. duymak istiyor. Öyle daha çok konsantre olacağına inanıyor. Halbuki böyle yapmak yerine doğa sesiyle, tabi sesiyle okusa ve kendi sesini dinlese daha iyidir. Asıl olan zaten budur. Mikrofon niye vardır veya neden mikrofona ihtiyaç duyulmuştur? ses ulaşmada bir problem varsa, imkansızlık varsa mikrofon bu sesleri ulaştırmak için, nakletmek için e, ihtas edilmiştir ve kullanılmaktadır. Evet. O yüzden e, böyle sade bir şekilde namazların kırdırılması uygun olur. Bu şikayeti e, birçok cemaatimizden duymaktayız, din kardeşimizden duymaktayız. Fakat e, hani derler ya, e affedersiniz preye kızıp da yorganı yakmak böyle bir şeyle olmaması gerekir. Evet. Yani ben kızıyorum, camiye gitmiyorum dememeli. Bu bir mazeret değildir. Cemaate gitmemek için geçerli bir mazeret değildir.